Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât amalina Men yehtedihillahu fele müdille lehu ve men yüdlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd fe inne istaqal kitabullah Ve bi hayril hadîsi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri mühtesatetha ve kul mühtesetin bid'a ve kul bid'atin dalale ve kul dalaletin cinner <gülüyor> bizden olmayanlar şehrinde ahkam hükümler kitabındayız. ilk başlığımız kureyşin yönetim hakkını tanımayan bizden değildir Rifa'a bin rafi ez-zuraki radıyallahu anhten allah resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu şüphesiz ki kureş emanet ehlidirler kim onların tökezlemelerini isteyerek zora koşacak olursa Allah da onu burnu üzere yıkar. Bunu sahip bir isnatla hakim Ahmet, Bezzar, Taberani, Begavi ve İbn-i Ebi alsın rivayet ediyorlar. Osman radıyallahu anh'ten rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Kureyş'i küçük düşüreni Allah azze ve celle de küçük düşürür buyurmuştur. Bunu Hasan bir isnatla hakim İbn-i İbban, Zehul Mahdisi, Ahmet bin Ambil ve i̇bn asakir rivayet etmişlerdir. Aynısını yine Hasen bir İsnat'la Said bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'den hakim Ahmet, Zeul Taberani ve Ebu Ya'la rivayet ediyorlar. Enes radiyallahu anh'den gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kureyş'i küçük düşüreni Allah ölümünden önce küçük düşürür buyurmuştur. Bunu Taberani İbnül Buhteri mutannefatında İbnül Ağrabi Mucemin'de Hasem-i Risnat da rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani es-Sahiha'da sahip olduğunu belirtmiştir. Halifeliğin Kureş'te olduğu hususunda e, mütevatir hadisler vardır. Yani insanlardan iki kişi kaldığı sürece yönetim Kureş'tedir buyurur Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ehli sünnetin ve icma bu şekilde gelmiştir. Hatta bidat ehlinin tümü haricilerle Mutezile hariç sadece harcilerle, mutezile muhalefet etmişler. Yani Kureyş'ten olmasa da olur. Yeter kalife olsun tarzında. Ee, halifeliğin Kureyş'ten olması gerektiği hususunda vardır. Müslüman yöneticiye karşı ayaklanan cahiliye benzer. İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yöneticisinde hoşlanmadığı bir şey gören kimse sabretsin. Zira insanlardan hiç kimse yoktur ki yöneticiye karşı bir karış. Karış çıksın da bu halde ölürse cahiliye ölümüyle ölmesin. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Ömer radiyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim itaatten el çekerse kıyamet gününde Allah ile bir hucreti olmaksızın karşılaşır. Kim boynunda biat bağı olmadan ölürse cahiliye ölümüyle ölür. Bunu da Müslüm rivayet etmiştir. Yani bir halifeye biat ettikten sonra o biatı bozarak ölen kimse için söyleniyor bu. Yani ona karşı çıkan, ona ayaklanan, Müslümanların cemaatinden ayrılan kimse hakkında. Ubade bin Es-Samit radiyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bizi çağırdı ve ona biat ettik. Bizden biat için aldığı sözler arasında dinçlik ve isteksizlik zamanlarımızda, zorlukta ve kolaylıkta ve bizim aleyhimizde kayırmacılık yapıldığında dahi dinleyip itaat etmemiz yöneticilerle çekişmememiz de vardı. Şöyle buyurdu. Ancak katınızda Allah'tan bir burhan bulunan apaçık bir küfür görmeniz hali bundan hariçtir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani yönetici zulmetse de kayırmacılık yapsa da haksızlık yapsa dahi ona dinleyip itaat etmek emrediliyor. Fakat Katınızda Allah'tan bir burhan bulunan apaçık bir küfür. Yani kitapta ve sünnette vahyin deliliyle Allah Azze ve Celle'den bir delille küfür olduğu belirtilen bir husus. Hali olması müstesna. <Gülüyor> Alkame bin Vail el-Hadrami babasından rivayet ediyor. Selame bin Yezid el-Cufi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sordu. Ey Allah'ın Nebisi, başımıza kendi haklarını bizden isteyen ama bizim haklarımızı vermeyen idareciler gelirse ne yapmamızı emredersin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan yüzünü çevirdi. Sonra tekrar sordu, yine yüzünü çevirdi. Sonra ikinci veya üçüncü defa sorduğunda El eşas bin Kays onu tutup çekti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dinleyin ve itaat edin. Onların yüklendikleri şey kendi üzerlerine, sizin yüklendiğiniz şeyler de sizin üzerinizdedir. Bunu Müslüm rüad etmiştir. Yani burada halka tebaaya yüklenen şey, onların yüklendikleri her şey meşru uslarda yöneticileri dinleyip itaat etmektir. Gayr meşhurlara gelince, gayr meşhur uslar iki kısımdır. Birisi Allah'ın hakkı olan uslar, burada dinleyip itaat etmek yoktur. Ama senin hakkın olan uslarda dinleyip itaat etmek emredilmiştir. Biraz sonra ilgili rivayetler gelecek. Yani mesela sırtına vurup malını da alsa, bu senin hakkındır. Yani meşhur bir şey değil ama. Senin hakkın burada dinleyip itaat etme emrediliyor. Ama Allah'ın hakkı olan yani haram, helal, yani dinin hükümleri gibi hususlarda bunlarda itaat etmek yoktur. Mesela yönetici iş geçmeyi emretse, kadınların başlarını açmasını emretse bu konularda itaat yoktur. İtaat ancak maruftadır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada onların yüklendikleri şeyler, yöneticilerin yüklendikleri şeyler, Müslümanların din ve dünya maslahatlarını ilgilendiren konularda onların vazifeleri vardır yöneticilerin. Yani dinleriyle ilgili dini ihtiyaçlarını karşılamaları. Bunlar arasında had cezalarını, şer'i hadlerinin uygulanması da vardır. Bunu uyguladı uyguladı. Uygulamazsa onun yüklendiği onadır. Yani burada halk, e, halk üzerine bir vebal yoktur. Halkın yüklendiği şey değildir çünkü bunları uygulamak. Halka Allah'a kulluk etmek. Meşru da bu yöneticilere itaat etmek düşer. Huzeyfe bin el-Yeman radiyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yönetici dinle ve itaat et. Sırtına vurup malını alsa dahi dinle ve itaat et. Bunu da Müslüm rivayet etmiştir. Arfece radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. İşleriniz bir kişi yani bir halife üzerinde toplanmışken asanızı yarmak yani birliğinizi bozmak, veya cemaatinize ayırmak üzere size gelen kimseyi öldürün. Bunu yine Müslim rivayet etmiştir sahip İsnat'la. Yani mesela bugünkü oy kullanma işlemi bu de aykırıdır. Yani bir yönetici de işin toplanmış bir başkası çıkıyor başkanlık için oy talep ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim olursa olsun onu öldürün diyor. Bizimkilerde de oy vermek vacip diyor. Yani bunlar e, bu hadisede aykırı bir eylemde bulunmuş olurlar. İş, i̇şiniz bir kişi etrafında, bir halife üzerinde toplanmışken, asanızı yarmak, birliğinizi bozmak veya cemaatinizi ayırmak üzere size gelen kimseyi öldürün. Ümmü Seleme radiyallahu anhadan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İleride bazı yöneticiler olacak, bilecek ve karşı çıkacaksınız. Kim bilirse beri olur. Yani onun yaptığı kötülüğü, münkeri, münker olarak bilirse beri olur, uzaklaşır. Kim karşı çıkarsa yani itiraz edip parı çıkarsa selamette olur. Lakin rıza gösteren ve tabi olan yani lakin rıza gösterip tabi olan kurtulamaz, selamette olamaz. Dediler ki onlarla savaşmayalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Bu da yine Müslim'in sayında gelen bir rivayet. Yani e, Ubade bin Samit radıyallahu anh hadisinde geçen Allah katından küfrüne dair açık bir bürham Apaçık küfre düşüne dair net delil, bak namazın terki, mesela kitaplarda ve namazın terki, küfür olarak gelmiştir. Bunun gibi. Burada namazı kıldıkları sürece hayır diyor. Şimdi en baştaki yönetici kılmıyor misal, valileri kılıyor, askerleri kılıyor, bunda da bunu yapamıyoruz. Çünkü namaz kılanların bir korunmuşluğu vardır, onların kanlarının mallarının korunmuşluğu vardır. Hatta darbe dahi vuramazsın namaz kılarını, dövemezsin bile. Bu bile caiz değildir. Avud bin Maik Allah anh'den Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Yöneticilerinizin hayırlıları sizin kendilerini sevdiğiniz ve sizi, sizi seven, onlara dua ettiğiniz ve size dua eden yöneticilerdir. Yöneticilerinizin şerrileri ise kendilerine buz ettiğiniz ve size buz eden, kendilerine lanet ettiğiniz ve size lanet eden yöneticilerdir. Denildi ki ey Allah'ın Resulü, onlarla, onlara kar, kılıçla karşı çıkmayalım mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Aranızda namazı, ikame ettikleri sürece hayır. Yöneticilerinizde hoşlanmadığınız bir şey gördüğünüzde amelini çirkin görün. Fakat itaatten büsbütün el çekmeyin. Bundan Müslüm rivayet etmiştir. Yine Müslüm'de gelen diğer bir rivayet Ebu Hureyir radiyallahu anh'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İmam ancak bir kalkandır, yani yönetici. Arkasında savaşılır, onunla korunulur. Allah Azze ve Celle'den sakınmayı emreder ve adil olursa, bundan dolayı kendisine ecir vardır. Bundan başkasını emrederse, bu da kendisinin aleyhinedir. Şeyh Erban Raymullah şöyle soruldu. Zamanımızda yöneticilere karşı askeri inkılap, darbe, ayaklanma denilen şey, dinde mi gelmiştir yoksa bir bidat midir? Şöyle cevap verdi. Bu fiillerin İslam'da aslı yoktur. Bu davetin kurulmasında ve salih ülke oluşturulmasında İslami menhece aykırı bir metottur. Bu ancak bazı Müslümanların kafirlerden etkilendikleri, yani onlardan devraldıkları bir bid'attir. Bu hususu Akidede Tahaviye şerhi ve dipnotlarında açıkladım diyor. Münafık dahi olsalar İslam iddia edenleri haksız yere öldürenler bizden değildir. Enes bin Malik radiyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu İnsanlarla Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edene kadar savaşmam emredildi. Şayet buna şehadet eder. Kıblemizi kıble edinir. Kestiklerimizden yer ve namazlarımızı da kılarsa hak etmedikten sonra canlarını ve mallarını bize karşı korumuş olurlar. Hak etmedikten sonra mesela kısas karşılığı olur veya daha başka cezalandır, ölümle cezalandırılmayı gerektiren başka şeyler olur veya sopayla cezalandırılması gerektiren meseleler olur. Bunlar hariç bunun dışında canlarını ve mallarını bize karşı korumuş olurlar. Sonrasında Müslümanların lehine olan onların da lehine Müslümanların aleyhine olan onların da aleyhine olur. Bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Bukhari muallak olarak zikretmiştir fakat Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmet bin Amir, Şeyh Elbani bunun Bukhari ve Müslim'in şartlarına göre sahip bir hadis olduğunu belirtiyor. Yani zahiren, İslam'ın şartlarını yerine getiren kimse kelime-i şehadeti getiren, zekatı veren bu hadiste sayılmamış ama diğer hadiste İslam'ın şartları sayılıyor Ebubekir radıyallahu anh'tan kıblemizi kıble edilmesi, namazımızı kılması bunları yaptığı zaman bir Müslümanın hangi haklara sahip olursa isterse münafıkça bunları yerine getirmiş olsun kişi aynı haklara o da sahip olur. İyaz el-Ensar radıyallahu anh'ten yani uygulama olarak da fiilen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bunu uygulamıştır zaten burada bazı örnekler gelecek muhakkak ki la ilahe illallah öyle bir kelimedir ki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 rivayet etmişlerdir. Bir şahidini Enes radıyallahu anh'ten İbni Neccar Zellü Tarihi Bağdat'ta rivayet etmiş. Ubeydullah bin Adi bin El-Hıyar radıyallahu anh'ten Ensardan biri kendisine şöyle bir olay anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken bir kişi yanına geldi ve münafıklardan birini öldürmek için gizlice izin istedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sesini yükselterek şöyle dedi. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmiyor mu? Adam, evet ey Allah'ın Resulü, ancak bu şehadet değil dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, Allah resul olduğuna şehadet etmiyor mu diye sordu. Adam, evet ey Allah'ın Resulü, ancak bu hakiki şehadet değil dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmıyor mu dedi. Adam, evet ey Allah'ın Resulü, ancak bu namaz değil dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşte bu kişilere dokunmayı Allah bana yasakladı. Bunu...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 sordum. Hadiste o kişi Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah Resul olduğuma şehadet etmiyor mu? Şeklinde Risalet cümlesi de geçiyor mu? O da geçtiğini zannediyorum ancak tam bilemiyorum dedi. Bunu da sahip-i Ahmet, Nesai ve Darimi rivayet etmişlerdir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ilk etapta git onu öldür demesi bu adamın, bu münafın küfür fiili işlediğini gösterir. Sonra çeviriyor. Bu şahitliği yapmıyor mu? Kelime-i şehadete Söylemiyor mu? Söylüyor deyince ben bunların öldürülmesinden yasaklandım buyuruyor Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Enes bin Malik radiyallahu anh'den Itban gözünden şikayetçiydi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme elçi gönderdi rahatsızlığını belirtti ve ey Allah'ın Resulü evimde namaz kılsanız da ben orayı namazgah edinsem sözlerini aktardı bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Allah'ın nasip ettiği bir grup sahabe Itban'ın evine gittiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladı. Sahabe ise kendi arasında sohbet ediyordu. Münafıklardan karşılaştıkları halleri konuşmaya başladılar ve konuşmaların ağırlığı Malik bin Duheşim'e döndü. Hep ondan bahsettiler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam namazı bitirince şöyle dedi. O Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah Resulü olduğuma şehadet etmiyor mu? Birisi bilakis şehadet ediyor ancak kalbinden değil dedi. O zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah Resulü olduğuma şehadet ederse ateşin azabını tatmayacak. Ya da dedi ki Cennem ateşine girmeyecek. Bunu Bukhari, Müslim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Ebu Malik el-Eşcai, babası Tarık bin Eşyem radiyallahu anh'ten rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'ın tek olduğuna inanıyor ve diğer tapılanları reddediyorsa... Canının ve malının dokunulmazlığı vardır. Ahiretteki hesabı ise Allah'a kalmıştır. Bunu da Müslim Ahmet ve İbn-i Şeyh'e sahip isnafla rivayet etmişlerdir. Miktad bin Esvet radıyallahu anh'den, Ey Allah'ın Resulü, kafirlerden biriyle karşılaşsa ve benimle savaşsa, bir iki vuruşsak, sonra ellerimden birini kılıçla vurup koparsa ve bir ağacın arkasına sığınıp ben Müslüman oldum dese, onu öldürebilir miyim ne dersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu artık öldüremezsin. Eğer öldürürsen o senin öldürmeden önceki yerine geçer. Sen de onun kelime-i tevhidi söylemeden önceki yerine geçersin. Yani o Müslüman olmuştur. Sen Allah korusun bu sefer küfre dönmüş olursun diye. Bunu Bukhari, Müslim, Ahmet ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Münafık kalbinde küfrü gizlediği halde iman ishar eden, Müslüman olduğunu iddia eden kimsedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şahadet kelimesini söyleyen, namaz kılan, kıblemize yönelen kimseleri münafıklıklarına rağmen bunlara dair emareler görülse dahi öldürmüyordu. Zira birçok kimse İslam'a münafıkça düşüncelerle girmiş sonra ihlasa kavuşmuştur. Enes radıyallahu an şöyle demiştir. Bazıları dünyalık bir şeyler edinmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip Müslüman olurlardı. Ancak akşam olmadan bu kişiler İslam'ı dünya ve içindekilerden daha fazla sever hale gelirlerdi. Bunu Ahmet ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine Enes radıyallahu anh'ten diğer rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam adamın birine Müslüman ol dedi. Adam içimden gelmiyor dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam içinden gelmese de Müslüman ol buyurdu. Bunu da Ahmet ve Ebu Ya'la rivayet etmişlerdir. Hükümde adalet yapmayan bizden değildir. Bilal bin Sa'd babası Sa'd bin Temim radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Dedik ki ey Allah'ın Resulü senden sonraki halifeye ne düşer? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bana düşenin aynısı. Hükümde adil olmak, orta yolu gözetmek ve merhamet edilmesi gereken yerde merhamet etmek. Kim böyle yapmazsa benden değildir, ben de ondan değilim. Bunu Bukhari, Tarihül Kebir'de, Taberani, İbn-i Kani ve diğer bazı muaddisler, sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Makıl bin Yasar radıyallahu anh'den, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Allah'ın kendisine bir halkın sorumluluğunu verdiği bir kul, onlara nasihat etmezse, yani samimi davranmazsa, elbette cennetin kokusunu bulamaz. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Müslüm'ün rivayetinde ise şöyledir. Müslümanların işlerini üstlenen, sonra da onlar için çalışıp nasihat etmeyen her yönetici asla onlarla beraber cennete giremez. Rejmi inkar ve terk edenler bizden değildir. Allah Teala Maide 41. ayetinde Nalen şöyle buyuruyor. Ey Nebi, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerin, yalana kulak verenlerle sana gelmeyen başka bir kavmi dinleyen yani Yahudilerin, küfür yarış etmeleri seni mahzun etmesin, hüzünlendirmesin. Bunlar kelimeleri yerli yerine konulduktan sonra yerlerini değiştirirler ve eğer size kırbaç cezası verilirse onu kabul edin. Eğer bu ceza verilmez de recim cezası verilirse ondan da sakının derler. İbn Abbas radıyallahu anhadan, Ömer radıyallahu anh hutbesinde dedi ki Ey insanlar! Rejim ayeti hakkında sizi yanıltmasınlar.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 Deccal'in çıkışını yalanlayacaklar, kabir azabını yalanlayacaklar ve bir topluğun cehenneme girmelerinden sonra çıkarılacaklarını yalanlayacaklar. Bunu sahip B. Isnat Ahmet bin Hanbel, Abdurrazak, İbn-ül el-Munteka'da, Nesai-i Kübra'da, Ebu Yala, Tayalisi ibn-i Şeybe ve daha başkaları rivayet etmişlerdir. Ömer Radyallahu yine şöyle demiştir. ''Korktum ki insanlar üzerine zaman uzayacak, ta ki birisi şöyle diyecektir.'' Allah'ın kitabında recim cezasını bulamıyoruz. Böylece Allah'ın indirdiği bir farzı terk etmek suretiyle sapacaklar. Dikkat edin. Zina eden muhsan kişi yani evlilik yaşamış kimse için delil ile veya hamilelikle yahut itirafla anlaşılması üzerine recim haktır. Nitekim şunu Kur'an'da okudum. Evlilik yaşamış erkek ve evlilik yaşamış kadın zina ettiklerinde her ikisini de kesinlikle recmedin. Yani bunu biz ayet olarak Kur'an'da okuduk fakat tilaveti neshedildi diyor. Bunu sahip İsnat'la Bukhari, Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu Ömer bin Hattab radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerine çıkmış bir haldeyken şöyle dedi. Hiç şüphe yok ki Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak Peygamber olarak gönderdi. Ona indirilen bu kitabın içinde rejim ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve onu anlayıp belledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rejim etti. Biz de ondan sonra recmettik. ettik.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 Tirmizinin diğer rivayetinde Ömer Rədiyyallahu Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam recmetti Ebu Bekir recmetti ben de recmettim Allah'ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmemiş olsam onu muhakkak musafa yazardım çünkü ileride bazı kâimlerin gelip onu Allah'ın kitabında bulamayınca inkar edeceklerinden cidden korkuyorum. Evet Ömer Rədiyyallahu yine insanlara hutbesinde şöyle diyor uyanık olunuz bazı kimseler rejimde ne oluyormuş Allah'ın kitabında değnek cezası var diyorlar. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem recmi uygulamış ve ondan sonra biz de uygulamışızdır. Şayet bazı kimseler Ömer Allah'ın kitabından olmayan bir şeyi Allah'ın kitabından ziyade etti dememiş olsalardı o ayeti nazil olduğu gibi Kur'an'a koyardım. Bunu Ahmet ve Nesai rivayet etmişlerdir. Sahip bir ismi bu da. Evet, İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki rejimi inkar eden kişi hesap etmediği bir şekilde Kur'an'ı inkar etmiş olur. Çünkü allah Teala Mayde 15. ayetinde Ey kitap ehli, kitaptan gizlemiş olduğunuz pek çok şeyi açıklayan, pek çoğunu da affeden Resulümüz size geldi buyuruyor. Rejmetme hükmü de onların gizledikleri şeyler dendi. Yani kitap ehlinin, Yahudilerin gizledikleri şeyler dendi. Hafız i̇bn Hacer diyor ki sahabeden bir topluluktan Kur'an içinde nazil olup da hükmü devam ettiği veya etmediği halde tilaveti nesledilen bazı ayetler zikretmelerinin sabit olması bunu destekler. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın rivayetinde evlilik yaşamış erkek ile evlilik yaşamış kadın zina ettiklerinde her ikisini de kesinlikle recmedin buyurulmuştur. Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir ruh-u maunede öldürülen kurrağlar kıssasında onlar hakkında Kur'an nazili olmuştur. Bizden kavmimize ulaştırın ki muhakkak biz Rabbimizle karşılaştık demiştir. Yani bir maune de şehit edilenler namına, yani şehitlere vaat edilen şeyler sebebiyle bu şehitlerin sözlerini Allah Azze ve Celle bir ayet olarak indiriyor kullanıyor. Fakat bu sonra ne sediliyor tilavet? İşte bu ifade. Bizden kavmimize ulaştırın ki muhakkak biz Rabbimize karşılaştık. Yani o şehitler böyle demişler. Allah Azze ve Celle de bunu bir ayet olarak naklediyor. Ubey bin Kabr adı yalan hadisinde Ahzab suresi Bakara suresi kadar idi demiştir. Ahzab suresi 72 ayet değil mi? 72 ayet, Bakara suresi 286 ayet. Yani Ahzab suresi de böyle büyük hacimli bir sureydi diyor. Huzeyfe radıyallahu'nun Tevbe suresi hakkında dörtte birini okuyorlar demiştir. Yani şu an Musaft'ta okunan Tevbe suresinin dörtte biridir. Dolayısıyla hadisleri inkar konusunda inkar ettikleri hadis aslında Allah'ın Kur'an'da indirdiği bir ayet olabilir. Bütün bunlar sayı hadislerdir. Nitekim İbn-i Dureys i̇bn Ömer radıyallarımadan şöyle rivayet etmiştir. i̇bn Ömer radıyallarımda bir kimsenin Kur'an'ın tamamını okudum demesini hoş görmez ve şöyle derdi. Şüphesiz Kur'an'dan kaldırılan kısmı vardır. Bunlarda konunun hadisiyle çelişen bir şey yoktur. Zira bütün bunlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat zamanında Tilaveti neshedilen ayetlerdir. Rejim ilk önce ayetle sabitti. Tilaveti neshedildi, hükmü sünnette sabit kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rejim cezası uygulama hakkında rivayetler mütevatirdir. Yani Kur'an nasıl mütevatirse, yani inkarına yol olmayacak bir kalabalık tarafından rivayet ediliyorsa, işte rejim hakkındaki rivayetler de bu şekilde mütevatirdir. Toplam 20 sahabeden rivayet edilmiştir. Ebu Hureli radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunduğun sırada birden bedevilerden bir adam ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü benim için Allah'ın kitabıyla hükmet dedi. Akabinde ona muhasımı yani e, hasmı olan kimse de ayağa kalktı ve ey Allah'ın Resulü hasmım doğru söyledi. Sen onun için Allah'ın kitabıyla hükmet ve söz söylemek üzere bana izin ver dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözünü söyle buyurdu. O da şöyle dedi. Benim oğlum bu Arabi'nin, bu Bedevi'nin yanında ücretle çalışan bir kimseydi. Oğlum bunun karşısıyla zina etmiş. İnsanlar bana oğlum üzerine taşlanmak cezası olduğunu haber verdiler. Ben bu adama oğlum adına yüz koyun ve bir de cariyeyi fidyeye vererek oğlumu bu cezadan kurtardım. Bundan sonra ben bu meseleyi ilmehlinden sordum. Burada cehaletin mazireti olduğuna da delil vardır. Onlar da bana ''Onun karısı üzerine taşlama cezası düştüğünü, benim oğluma da ancak yüz değnek vurulma ile bir yıl gurbeti sürgün edilmek üzere ceza olduğunu haber verdiler.'' dedi. Çünkü birisi evli, birisi bekar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da ''Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ben sizin aranızda elbette Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariye ile koyunları kendi sahibine geri veriniz. Senin oğluna gelince.'' Onun üzerinde yüz değnek cezası ve 1 yıl gurbeti sürgün edilme cezası vardır buyurdu. Bakın burada bu adamlar öncesinde ne yapmışlar? Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmişler. Ama Allah'ın hükmünü inkarı var mı? Yok. Bu sebeple Allah Resulü bunları tekbir etmiyor. Yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin mutlak manada küfür olduğunu söyleyenlere bir reddiyedir bu hadis. Doğrusunu söylüyor Su Resulü Aleyhisselatü Cariye ile koyunları Sahibine geri ver Senin oğluna gelince Onun üzerine yüz değnek cezası Ve bir yıl Gurbete sürgün edilme cezası vardı Çünkü oğlu bekardı Bundan sonra Eslem kabilesinden bir adam olan Uneyse de Sana gelince Ey Uneyse Sen de bu adamın karşısına git Tahkikini yap Eğer kadın suçunu itiraf ederse Onu recmet Adalete bak Yani zina eden iki kişide biri itiraf ediyor. Yani birinin net olarak ortada ama diğer failin de tahkiki yapma bulması, net olarak yani ya dört şahitle ispatlanması veya kişinin kendisini itiraf etmesi veyahut da bu hamilelikle ortaya çıkacak. Evli olduğu için bu zor gözüküyor. İtiraf ederse onu recmet diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Râvi, o kadına gitti diyor. Kadının suçunu itiraf etmesi üzerine kadın itiraf etmiş. ''Uneyz ona taşlama cezası uyguladı.'' demiştir. Yani rejmedilerek öldürüldü. Evet, bunu da Buhari, Müslim ve Tirmizi rivayet ediyorlar. Ebu Yala, Kesir bin Salt'dan rivayet ediyor. ''Biz Mervan'ın yanındaydık. İçimizde Zeyd radıyallahu anh de vardı. Zeyd radıyallahu anh, biz zina eden ihtiyar erkeği ve ihtiyar kadını mutlaka rejmedin diye okurduk.'' dedi. Mervan, onu Musaf'a yazmadın mı? diye sordu. O şöyle dedi. Biz bunu zikretmiştik. Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh da içimizdeydi. Size bu hususta yeterli bilgi vereyim mi? dedi. Biz nasıl? diye sorduk. Şöyle dedi. Bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Ey Rasulü Resulü, bana recimayetini yazdır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yazdıramam veya benzer bir söz söyledi. Bunu Nesai, Beyhaki, Ziyavül Mahdis'i, Sahibi İsnat'ta revat etmişlerdir. Yani Ömer radıyallahu ansan da Kur'an e, toplanırken, musaf olarak toplanırken e, yazılı olan şeyler, yani Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam tarafından Kur'an'dan vahidir diyerek yazdırdığı şeyler toplanıyordu. Ama bu ayeti Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam şifahen söylemiştir, yani Allah bu ayeti indirdi diye, fakat yazılma meselesine şimdi yazdıramam demiş, o öyle kalmıştır. Yazılan bir vahiy olmadığından Kur'an'a dahil etmemişlerdir. Ömer radıyallahu az önce aktardığımız, şayet Ömer Kur'an'a ekleme yaptı diyeceklerdi, endişesi olmasa bunu Kur'an'a yazardım diyor. Niye yazmıyor? Çünkü Allah Resulü yazdırmadı. Yani bu nasip olmadı. Fakat bu vahiy olarak indi. Bu onların Kur'an hakkında, yani Allah'ın korumasıyla tabii ki de, bu vazifeyi ne kadar hakkıyla yerine getirdiklerinin bir göstergesidir Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zina etmiş bir Yahudi erkeğiyle bir Yahudi kadını getirildi bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin yanına kadar gidip sizler zina edenlerin üzerine Tevrat'tan ne cezası buluyorsunuz diye sordu onlar biz zina eden erkek ile kadının yüzlerini karartır onları bir hayvan üzerine yükler yüzleri biri Birinin aksine gelecek yani ters çevirecek surette oturtup ve böylece onları dolaştırıp teşhir ederiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söyleyenler iseniz Tevrat'ı getirin buyurdu. Onlar Tevrat'ı getirdiler ve onu okumaya başladılar. Nihayet rejim ayet üzerine elini koydu da iki eli arasını ve arkasını okudu. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bulunan Abdullah bin Selam radiyallahu ki Yahudi iken Müslüman olmuş bir sahabe. Nebî sallallahu aleyhi ve selleme, ona emret de elini kaldırsın dedi. Genç elini kaldırdı. Bir de baktılar ki recma ayeti elinin altındadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina erkek ve dişi Yahudilerin recm edilmelerini emretti. Onlar da recm oldular. Bunu da Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ubade Samit radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Benden alınız, benden alınız. Muhakkak ki Allah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 Tefsir dersinden hatırlayın. Nisa suresinin 15-16. ayetlerinde Allah Azze ve Celle ayetinde ne buyuruyor? Bu sünnetin vahiy oluşuna da delildir bu ayetler. Nisa 15-16. ayetlerinde ne buyuruyordu? Bunların durumu Allah bir yol, bir çıkış gösterinceye kadar evlerinde hapsedilmeleridir diyordu o ayette. Allah'ın gösterdiği yol nerede? Kur'an-ı Kerim'de değil. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şifayen söylüyor. Allah bu yolu gösterdi. Zina cezası bunlar bunlardır diyor. Ebu Hureyla radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesciddeyken Müslümanlardan bir kimse yanına geldi ve ona bir nida edip ey Allah'ın Resulü ben zina yaptım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Bu sefer o zat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü döndürdü tarafa geçip yine ey Allah'ın Resulü ben zina ettim dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi. Nihayet o zat bu itirafı dört kere Tekrarladı Bu şekilde kendi aleyhine dört kere şehadet Edince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Onu çağırıp sende delilik var mı Diye sordu O zat hayır dedi Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam sen evli misin diye sordu O da evet dedi Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradakilere Bunu götürünüz ve recmediniz emrini verdi Bunu yine Müslim Sayin'de rivayet ediyor Bu işte sahabenin imanını gösteriyor. Yani öldürüleceğini bile bile bu cezasını itiraf ediyor. Yani itiraf etmese kimse de haberdar olmayacak bundan. Üst tefer, üst, üstün, üstü üstte dört kere bu şahitliği yapıyor. kendine aleyhine itirafı yapıyor. Sende delilik var mı? Yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam adeta bu cezanın uygulanmaması için yani bunu kapatmaya çalışarak kafasını çeviriyor sonra delilik var mı diyor. Bu şekilde şey yapıyoruz. Başka bir kadında da, başka bir kadının kıssasında da vardı bu. İşte git çocuğun doğurunca gel. Yani gelmese o yine uygulanmayacak. Çocuğunu doğurup geliyor, sütten kes öyle gel diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve kadın buna rağmen, yani aradan e, sütten kesmesi bayağı bir sene, iki sene. Bu kadar zaman geçmesine rağmen bu imanda halen sebat ediyor. Ve cezasını kendisine uygulattırıyor. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eslem kablesinden bir adamı, Yahudilerden bir adamı ve onun zina ettiği kadını rejim etti. Bunlar e, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ve sahabelerinin rejim uyguladıklarına dair sadece bazı örnekler. Dediğimiz gibi 20 tane sahabeden bu sabit olmuş mütevatir bir hadistir. Had cezaları hakkında iltimas yapanlar kafirlere benzer. Ayşe radıyallahu anh Usame radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve e bir kadın hakkında aracı olmak için bir şeyler söyledi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden öncekiler ancak had cezalarını düşük konumdakilere uygulayıp şereflilere uygulamadıkları için helak oldular. Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet kızım Fatıma dahi bunu yapacak olsa elini keserdim. Yani bu gibi şeylerde bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ee, yöneticiye veya kadıya mesele aksedip yani suç sabit olduktan sonra bu gibi e, yani Allah'ın had cezalarını uygulama konusunda aracılık yapılmaz. Usame gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevdiği, evlatlığı denilen kişi, onun evinde büyümüş kişi, e, en sevdiği olduğu için onu aracı yapmak istiyorlar zaten. Allah Resulü Aleyhisselam işte bunun üzerine bunu söylüyor. Yani Allah'ın had cezası sabit olduktan sonra artık böyle bir şey söz konusu değildir. Ama yönetici gitmeden önce affedecekse, mesela davalı taraflar vardır, kadıya gitmeden önce aralarında anlaşırlar, neyse. Ama kadıya aksetti mi artık onda dönüş olmaz. Yani delil neyi gerektiriyorsa o yapılır. Diyetlerde haddi aşan cahiliye ehlindendir. Ukbe bin Evs dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin fethi günü yaptığı hutbesinde şunları da söylediğini rivayet etmiştir. Şüphesiz bilerek öldürmeye benzeyen hata ile öldürmenin şibhe amd, yani e, kamçıyla asayla taş ile bunlarla hata ile öldürmenin diyeti 40 tanesi gebe olmak üzere 100 devedir. Yani 60'ı normal deve, 40 tanesi gebe olan 100 devedir. Kim buna bir deve fazladan eklerse, o kimse cahiliye ehlindendir. Bunu Ahmet bin Hanbel Sahip İsnad'da rivayet ediyor. Zalimleri destekleyen bizden değildir. Huzeyfe radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz yalan söyleyen ve zulmeden yöneticiler olacaktır. Onların yalanlarını tasdik eden ve zulümlerine yardım edenler bizden değillerdir. Ben de onlardan değilim. Onlar havza gelemeyecektir. Onların yalanlarını tasdiklemeyen ve zulümlerine yardım etmeyen ise bendendir. Ben de onlardanım. Onlar havza gelecektir. Bunu bir isnatlı Ahmet, taberani ve Bezzar rivayet ediyor. İbn Ömer radyalanmadan, Üzerinize öyle idareciler gelecek, yapmadıkları şeyleri size emredeceklerdir. Onların yalanlarını tasdikleyen, ve zulümlerine yardım eden benden değildir. Ben de onlardan değilim. O havza gelemez. Bunu Hasen-i Gayri bir isnatla Ahmet bin Ambel rivayet etmiştir. Kavb-i Nucre radıyallahu anh'den Biz deriden bir minber üzerinde otururken Minder üzerinde otururken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam yanımıza çıktı geldi ve şöyle buyurdu. Benden sonra bazı idareciler olacaktır. Kim onların yanına girer, Yalanlarını tasdik eder Ve zulümlerine yardım ederse benden değildir. Ben de ondan değilim. O havza gelemez. Kim de onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerinde yardım etmezse o bendendir. Ben de ondanım. O havza gelebilir. Bunu Hasan bir İsnaf ile Nesai i̇bn İbban, Ahmet İbn-i Taberani ve Beyhakir ibadet etmişlerdir. Bu hadisin diğer bir lafzı. Burada kim varsa beni duyuyor mu? Şüphesiz benden sonra Allah'a taat dışında amel eden idareciler olacak. Yani Allah'ın taatıyla amel etmeyen, bunun dışında amel eden yöneticiler olacak. Kim onlara işlerinde ortak olur ve zulümlerine yardım ederse benden değildir, ben de ondan değilim. İşlerinde onlara katılmayan ve zulümlerine yardım etmeyen bendendir ve ben de ondanım. Yani böyle yöneticiler geleceğini bildirmesine rağmen ne böyle hesap desem, bakın onlara ayaklanmayı değil. Fakat onlara katılmayı da değil, onlara destek olmayı da değil. teberrü etmeyi fakat belli bir sınırda da durmayı emrediyor. Bunu da Asen-i Taberani, Tayalisi, İbn-i Asım, El-Ahat ve El-Mesani'de rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Kab bin Ucra radıyallahu anh, dedi ki, Ey Kab bin Ucra, ben seni sefihlerin idareciliğinden Allah'a sığındırırım. Kab ey Allah'ın Resulü, sefihlerin idareciliği nedir dedi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Benden sonra gelecek bazı idarecilerdir. ''Benim hidayetime uymazlar ve sünnetlerime tabi olmazlar. Onların yanına girip yalanlarını tasdik eden ve zulümlerinde onlara yardım eden benden değildir. Ben de ondan değilim. O havza gelemez.'' Bunu sahip bir isnatla İbn-i hakim, Ahmet bin Amber, Taberani, Mamer bin Raşid, Begavi, El-Uzlet de ve Ad bin Hümeyd rivayet ediyorlar. Ve Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh tenger rivayette, ''Zulmeden ve yalan söyleyen idareciler olacak.'' insanlardan aldanmış olanları bunlara gidecektir. Kim onların yalanlarını tasdik ederse ben onlardan değilim. Onlar da benden değillerdir. Bunu da İbn-i İbdan Tayalis Ebu Yali Ahmet Ebu Muhammed El Fakihi El Fevait'te Hasem-i rivayet ediyorlar. Zalim yöneticiler için milletvekili, polis, vergi memuru ve hazinedar olan tehdit edilmiştir. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen anhumadan gelen rivayede İnsanlar üzerine bir zaman gelecek, sefihler yöneticileri olacak. İnsanların şerrilerini öne geçirecekler ve hayırlılarını geri bırakacaklar. Namazları da vakitlerinden geciktirecekler. İçinizden kim buna yetişirse, arif yani milletvekili olmasın. Şurti yani polis, asker, zabıta gibi görevlerde, güvenlik görevlerinde olmasın. Vergi tahsildarı olmasın ve muhasebeci olmasın. Bunu Hasan Birisnat ile İbn-i İbban, Ebu Yala, Rivayet etmişler. Şeyh el da Hasan olduğunu belirtmiştir. Ebu Hureyre radiyallahu anh der. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İki sınıf insan vardır ki onlar cehennem ehlidirler. Bunlardan biri ellerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olup insanları dövecekler. Hadis devam ediyor. İkinci sınıfı da malum. Baştan deve örgücü gibi yapan giyinmiş fakat çıplak kadınlar. Bu da kadınların vasfı. Bunu Malik, Müslim, Ahmet ve daha başkaları sahip isnafda rivayet ediyorlar. Batıla şahitlik ve yalancı şahitlik yapanlar bizden değildir. Allah Azze ve Celle Maide 8. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olunuz. Bir kavme karşı olan düşmanlığınız sizi haklarında adil davranmamaya sevk etmesin. Adaletli olun. Zira bu takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Görmediği veya işitmediği bir şeye görmüş veya işitmiş gibi şahitlikte bulunmak yalan şahitliktir. Yine şahit olduğu bir şeyi eklemelerde bulunarak veya farklı mana verecek şekilde eksiltmeler yaparak nakletmek de bu ayetin yasağı kapsamındadır. Allah Azze ve Celle Hac 30. ayetinde şöyle buyurmuştur. Şu halde pisliğin ta kendisi olan putlardan uzak durun ve yalan şahitlikten de kaçının. İbn mesud radıyallahu anh diyor ki, yalan şahitlik bu ayette Allah'a ortak koşmakla denk tutulmuştur. Bunu hasen bir isnafla Behaki ve Abdurrezzak rivade ediyorlar. Allah Azze ve Celle müminlerin vasıflar hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar yalan şahitlik yapmazlar. Furkan 72. ayet. Bu ayette yalan kelimesiyle tercüme ettiğimiz zuhur kelimesi bir şeyi olduğundan başka türde gösterip süslemek için söylenen söz veya işlenen fiillerdir. Kısaca zuhur batıl demektir. Nitekim Selef tarafından bu ayete yapılan açıklamalarda zuhur'a yani batıla şahitlik, putlar, şirk, müzik, kafirlerin bayramları, yalan, takma saç yani peruk bunlar hakkında hep zuhur kelimesini kullandıkları gelmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Şüphesiz büyük günahların en büyüğü Allah'a ortak koşmak, ana babaya isyan etmek, yalan şahitlikte bulunmak yani batıla şahitlik etmek ve yalan söylemektir. Son cümleyi o kadar çok tekrar etti ki sahabeler keşke sussa demişlerdir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ömer radıyallahu anh, yalan şahitlikte bulunan kimseye kırk sopa vurur, onun yüzünü karalar, saçını tıraş eder ve çarşı pazarda dolaştırırdı. Bunu da Hasan bir İsnat'ta Rezak ve Ahbarul Kudat'ta Veki rivayet ediyorlar. İlim ehlinin çoğunluğu, yalan şahitlikte bulunanın şahitliği bir daha asla kabul edilmez demişlerdir. Seyil bin Abdillahirrahmanirrahim şöyle der. Gıybetten kurtulmak isteyen nefsine zan kapılarını kapatsın. Zandan kurtulursa tecessüsten, kusurları araştırmaktan kurtulur. Tecessüsten kurtulunca gıybetten kurtulur. Gıybetten kurtulanda yalandan kurtulur. Yalandan kurtulan ise iftiradan kurtulur. Bunu beyhaki Şolab-ül İman'da rivayet eder. İbn-i Mesud radıyallahu anhten genel rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kıyametten önce yalnız tanıdıklara selam verilecek, ticaret yayılacak, öyle ki bu işte kadın kocasına yardım edecek, akrabalık bağları koparılacak, Yalan şahitlik yayılacak, hakka şahitlik gizlenecektir. Bunu sahip İsnatlı Hakim ve Ahmet rivayet etmişlerdir. Ahmet'in rivayetinde ve kalemin yaygınlaşması ziyadesi de vardır. Başka bir rivayette kalem kelimesi yerine cehaletin yaygınlaşması ziyadesi vardır. Allah en iyi bilendir ya, kalem ve cehalet kelimelerinin birbirinin yerine kullanılması, okullarda okuma artmasına rağmen din konusundaki cahilliğin artmasıdır. Evet, Allah izin verirse dini hükümlerde hile yapanlar, Yahudilere benzerler ve daha sonra kadınları idareci yapanlar kafirlere benzer başlarına geçeceğiz inşallah. Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la la ve estağfurke ve tuubi lehik.